Beş tane çocuğum var, bundan evet. sonra çocuk yapmamak için kordon bağlatmak istiyorum. Bunun dinen bir ma manisi var mıdır dedi hocam. Ee, doğum kontrolü yeni tabiriyle hı hı. E, gebelik gerçekleşmedikçe e, doğum kontrol yöntemlerine müracaat edilebilir. Ama kalıcı bir şekilde geri dönüşü olmayacak bir yöntem dinimizce de ...caiz değildir. Yani, evet. e, ancak şu var... ...şayet anne hamile kalacak ise... ...gebe kaldığı zaman... E, ...ve doğumda e, söz konusu tabii... E, ...böyle bir durumda... ...gebe kalması hayati bir... ...tehlike arz ediyorsa... E, ...annenin e, canı... E, ...tehlikede ise... ...buna da doktorlar... E, ...hazık dediğimiz ehil... E, ...uzman Hı. doktor ve tip, tıp heyeti... E, ...karar veriyorsa... Ve diyorlarsa ki bu kadının artık bir hamileliği daha kaldırması vücudu mümkün değil. Ve hamile kalmaması lazım. Hayati bir tehlike arz eder. Hayatı sus konusu. Böyle bir durumda ancak buna müsaade eder e, İslam fıkı Ama böyle bir durum yoksa işte çok çocuğumuz var bir daha olacak. Bunu engelleyelim gibi e, böyle dinen muteber olmayan bir gerekçeyle geri dönüşsüz bir bağlatma uygun değil. Evet, alternatif, tabii, alternatif kontrol tarzlarını denemeleri onları denesin ama e, gebelik yani ne diyelim daha açık tabiriyle, e, siperinle işte o e, yumurta hücresi döllenme meydana gelmeden önce, hı hı. yani döllenme meydana gelmişse artık o bir canlı hükmünde. Evet. E, bunu, bu meydana geldikten sonra önleyici tedbirler de haramdır. Bu meydana gelmeden e, önleyici tedbirlerde bir mahsur yok.